Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah <gülüyor> Yillezî hedâna lihâzâ ve mâ cünnâli nehtediyel evlâ en hedâna Rabbina bilhak Sallu alâ Resulina Muhammed Sallu alâ Tabibi Kulubina Muhammed Sallu alâ Şefi'i Zulubina Muhammed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 Muhterem Müslümanlar, Allah'ın mazlum kulları, Rasûl-i Ekrem sallallâri ve sellem'i kalplerine misafir etmek için daha binlerce kilometreden buralara gelen Mevla'nın ve Rasûl-i Ekrem sağ ve sellem'in kutlu ve kutlu misafirleri, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, Duyduklarımızı yaşamaya ve uykulamaya, Neticede hem dünyada hem ahirette acil-i bahtiyar olmaya, Gayretin alıp sınıfını geçen çocuğun neşlesi, Giremi neşleyle Allah ve Resul'ün huzuruna çıkmaya, Duyduktan sonra senin âvâdânâ, Ya Rabbi dinledik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Amin. Dinlediği halde dinlememiş gibi olmaktan, Günlerde damat gelin seyreder gibi konuşanı seyretmekten, imana ve ihsana şeffaf camlardan bile değil, doğrudan bakmak lazım gelirken buzlu camlar arkasında bakmaktan, netikete duyduklarından hiç istifade etmeden aileye gitmekten, burada orada gezili rüsva olmaktan, yüzü kara olmaktan, karnesinin adımlar sınıfında kalan çizur, sizin sesli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 Affedersiniz, kedilerin bir kalmak ekmek almak için sahiplerine veyahut da tavukların onursalarının hem sahibinden bir şeyleri peki istemesi için gıdı gıdı gıdı yapmaları gibi, kediler gibi miyavlayıp ihtiyaçlarımızı Allah'a ve Rasûl-i Ekrem Suhavası'nın vasıtasıyla dergâh-i takdim etmek için geldik. Allah Celle Celaluhu, Güneş'i sadece kişi iş için yaratmadı. Allah ayı sadece birkaç kişinin istifadesi için yaratmadı. Allah toplu sadece ve sadece birkaç kişinin istifade etsin diye yaratmadı. Suyu, rüzgarı, dağları, taşları, devre, sadece belli bir kesim istifade etsin diye yaratmadı. Herkesin güneşe ihtiyacı vardı, aya, hilale ihtiyacı vardı, dağa, taşa, toprağa, suya ihtiyacı vardı. Allah Celle Celal maddeyi bile yaratırken, Kişiye özel yaratmıyor. Herkesin istifadesini onu sunuyor. Herkesin bunlardan iyiydiğe istifade etmemesi vardır. Dağı taşıp belki birkaç kişiyi yaratmayan Allah, bütün insanlar için onlar istifadesi için yaratan Allah, Muhammed Mustafa'nın açısından birkaç kişinin istifadesi için mi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İz-i mananın belki kendisine muhtaç olmuş olduğu Cenab-ı Hak Celle ilim ve irfan kaynağı muazzam bir hazine. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maddeyi de manayı da besleyen muazzam bir Mevla'nın feyiz gölü deryası. Öyleyse herkesin belki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in istifade etmesi gerekir.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 Burada maazzam bir musluk var, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellem. Bu kovalar buraları dolsun diye geldik. Eğer kovaları doldurup da, o dolu kovalar ilerine kete, kete götürür de, belki muhtaç olanlara dağıtabilirsek eyvallah. Ama lakin kova dolsun diye, çeşmenin altına korda dolmazsa, o zaman bu kovanın dibi delik demektir. Belki, kovanın dibi düşü demektir. Veyahut da doluyor diye bekleyeceğiz ama, ne zaman dolacak? İnsan tarlaya efendim, yani bahçeye su getirirken, de, bahçede ağacın dibine onu dökmek için getirir. Çeşmeden aldı oraya kadar getiremezse hepsi zayi oldu demektir. Biz buraya, affedersiz bir manada Resul-i sellemle olan kol kuratımızı tazelemeye geldik. Eğer iş mal sahibi veya kiracı kontradan hainlik yaparsa o zaman kavga dövüş çıkıyor. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemin yapmaya daha geldik. Bir söz daha geldik. Öyleyse giriş maksadımızı iyi düşünüp ona göre rasûl Ekrem sağa söz verir sözün eri olmaya gayret edelim inşaallahu Teala. Allah'ın cici kulları bazı ibadetler konusunda insan ister keş olunca, yani sürekli onu yapınca, bazen tattan tuzdan kesiliyor gibi oluyor. Ya beyin malzamada aynı haller oluyor. Burada da aynı haller oluyor. Bazı şikayetler geliyor. Hatta, hatta, hatta vahşen memleketliğimde daha yumuşaktım. Memleketliğimdeyken kalbim daha pelur kağıt gibiydi. Hassastı pamuk gibiydi. Hocam buraya geldim, taş kesildim. Ne oluyor bana? Diğerler dayı, maalesef kendisinden şikayet edenler, kafayı sıyıranlar bile olacak neredeyse. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Fandelevi Feta'yla haccında der ki, bir insan Resul-i Ekrem sahası evin kalbini ziyarete girerken, eğer kafasında ve kalbinde hala bir dünya telaşı var ise, dünyevi bir duyguya takıldıysa, bunun Resul-i Ekrem alacağı bir şey yoktur buyuruyor. Huzura çıkarken, huzura çıkarken sadece huzuruna dikildiğimiz olan tatı kakayül ile memuruz. Sofraya oturduğumuz zaman gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız her şeyimizi yemeğe konsantre oluyoruz. İnsan yemek yerken sadece gözüyle, peki yemeği seyretse, en başka şeyle meşgul olsa, övü uzun organlar da başka bir şeyle meşgul olsa, nasıl ki peki yenen yemek tat vermiyor, lezzet vermiyor, eee... Yani sıradan bir yemeğin bile esprisiyle ve gaydesi boğulunca alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'nın yanında yapıza kılan uygunsuz bir hareketin Muhammed Mustafa davet edenden alacaklarımızın engellemek için çok müessil olduğunu söylüyor ulema. Allah böyle iflaslara maruz kalmaktan hepimizi muhafaza eylese. Sizin her biriniz bilmediğinizsiniz. Sizin her biriniz bir Medine olup, sizin kalbinize manat Mustafa yatıyor. Buraya gelmeden önce biz zaten Medine'yi dinip, o mübarek kalbinize Resul-i Ekrem sağladan aşkı metbul edeyim. Neticede buraya gelmek süretiyle Hakiki Medine'yi, Hakiki Mahomet Mustafa'yı seyreyleme ziyaret etmeyi imkanı bulduk. İnsan Medine'nin toprağına hainlik yapmaz. İnsan biliriz, toprağında yatan insana. Biz daha takaret yapmaz. Aynı şekilde herkes kendisini Medine bilsin. Herkesin kalbinde yatan Zavd'ın Muhammed Mustafa olduğunu bilsin. Biz bugün ahl halimizde yani ümitsiz değiliz. Anla edersin bugün ahl halimizde böyle Afedersin yılanın deliğinde bücür değil gibi oluyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba şu an kalksa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 Efenistan'ın Fatih'i Ruslara on bir kere mağlup eden zat, vurdu vurdu sonunda ee, mağlup oldu. Çünkü erzak bitti, mermi bitti, bir şey kalmadı. Neticede, efendim ee, Rus Çar'ı 1. Nikola'ya geri düştü. Nikola dedi ki ona, bak dedi hoca seni esir aldım dedi. Fakat dedi ben sana dedi bir şey yapmayacağım dedi. Savaşta göstermiş olduğun yararlıktan dolayı seni ben serbest bırakacağım dedi. Neticede Nikola, Şeyh Şamil'i serbest bıraktı. Şeyh Şamil Efendi Kutlisesi'yle o, Abdullah Han'a geldi İstanbul'a. Abdülaziz Han cennet mekan dedi ki, Üstadım dedi, babam dedi mezardan katse dedi, bu kadar sevinmezdim dedi. Gelişim lakı da bahtiyar oldum. Hatta, komünizmin kurucusu olan Kaili Naks diyor ki, dava adamın, görmek isteyen, dava için nasıl çalışmanın gerektiğini görmek isteyen Tapkats Fatih Şeyh Şamil incelesin diyor. <gülüyor> Abdülaziz Han Cennet Mekan Şeyh Şamil'e dedi ki, Efendi bende bir isteğim var mı, bir ricam var mı dedi. Şeyh Şamil kütlesine bir hayır yok dedi. Bana bir yol emniyeti sağla dedi, eşkıyalar yolumu kesmesin dedi. Ben bedeniyim, münevvereye, dostumun ve sevgilimin yanına gideceğim dedi. Fokhan Abdülaziz'den bir ekip verdi, koruma verdi ve Şeyh Şamil Medine-i Münevvere'ye nüzul etti. Sonra da efendim yarim misafir kalmak için oraya ulaştı ve Bab-ı Selam'a gelip, Bab-ı Selam'a gelip oradan Resul-i Ekrem sallatları ziyarete giriyor. Ama Şeyh Şamil Kötü'ne sürüp kendisini yara attı. Şeyh Şamil kendisini yara attı ve sürüne sürüne, Kabul edin bir kertengele, bir acetmek gibi olmasın, teşbite hata olmaz. İş, mesele ibret tarafıdır. Kertengele gibi yerden sürüne sürüne sürüne sürüne Rasulü'l-i Eklem'in huzuruna geldi. Ve Efendimizin huzurunda dayak kalkıp buyurdu ki Es-salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evvelîn vel-âhirîn. Vel Çekti de Rasulü'l-i Eklem'e Salatü selam getirdi, Medine muhafızı olan Beşir Oa diyor ki, an diyor, biz de onunla beraber bulunuyorduk diye, işte üzere hükelâ vesaire, büyük resmi yetkililer komandanlar beraberdik diyor onunla beraber. Orası Resûl Eskem Sâvâsâleme salatü selam getirince, ''Ve Resûl Eskem Sâvâsâle aleykümü ve rahmetullahi ve berekâtuhû'' buyurdu ve aradaki bütün hazirun, bütün versun herkes Rasulü Eklem Savaş'ın sesinden sallallahu aleyhi ve sellem'i aldığını duyduk diyor. Şimdiye kadar kaç tanemize peki yani böyle bir hal efendim yani arız oldu. Yapmış olduğumuz işlerden dolayı Rasulü Eklem Savaş'ın nemlum kalıp da kaç tanemizi peki tevşir eyledi? Kaç tanemizi peki müjdeledi? Allah'ın cici kulları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 Güneş'in ziyasından ve ışığından tam istifade edemediği için. Güneş'in vurduğu buğdaylar, Güneş'in vurduğu Mısırlar iyi güzel boy atıyor ama Öğleye kadar belki, hatta belki bile ikizliğe kadar da olur bilmem O vakte kadar Güneş ışığından mahrum kalan O buğdaylar, belki Mısırlar Ay çiçekleri vs boyunu bozur kalıyor Ondan sonra buğday başak yapmıyor Mısır doğru başak yapmıyor işte İşte Asıl eklenin sava güneş gibi demeyeceğim bence demem çünkü güneş bakar Muhammed Mustafa bakmaz. Asıl eklenin bir sudur diyeceğim sütüz hiçbir şey yok kainatta sütüz efendim yani hiçbir canlı yok. Taşta bir lavada bile su vardır ama asıl eklenin sava diyeceğim su da diyemeyeceğim çünkü sudur kokuyor kirleniyor. Asıl eklenin sava ekmek diyeceğim peki ekmek yemiyorum ekmek durduk durdukça bayatlıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi gibi özelliği yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu yüksek dağlarda bol optijenli olan bir havaya benzer diyeceğim ama havada bir an geliyor, kirlenebiliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi bir şey yoktur. İmam-ı Rabbani ikaddesallahu aleyhi ve sellemadan duyurduğu gibi Muhammed Mustafa eder. Allah. Allah'a talet konmaz, Muhammed Mustafa'ya talet konmaz. Ne kadar anlıyorsak anladığımızı anlatıyoruz ama Anladığımız, anlatamadığımızın, peki binde kaç milyonda biri Mevlana, Resulullah ve Kudresi'nin Ruhumu buyurduğu gibi yüz bir kere dünyaya gelsem, Ya Raşulallah seni konuşsam, senin saçının belli bir anlatamam ben, ben diyorum. Şimdi Efendimiz ve Vesselam ki, yani işin ibret tarafına bakarak söylüyor bir güneş de kimdeki bu güneşten daha fazla ziyah, ışık ve sıcaklık elde ediyorsa Efendimiz Ali ve Vesselam'ın istifadesi ve mavi evliyaktaki boyutu o kadar mükemmel oluyor. Türkiye'deki sistem maalesef yani ortalık, ortam bizim ilk numarımızı değiştirmiştir. Yani biz Bilemiyorum ama ben. eğer ben haksız konuşuyorsan beni bağışlayın. Biz ne Cenab-ı Celle doğru dürüst tanıyabildik. Ne Muhammed Mustafa'nın sağlıkları mı doğru dürüst tanıyabildik. Ne Kur'an'ı ne imanı, ne namazı, ne orucu, ne haccı, ne zekat, İmam-ı Rabbani Kul buyurdu gibi. Hep surette kaldık. Yani binanın belirtmiş cephesine, BTV'sine falan kafa inşaata takıldık. İnşaat ince tarafından kaç tanemizin haberi var?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 Yolarına padişahın bir hacca gitsene, bir Kabe'yi gördü, de Ravza-i Mutahara'yı göresin. Etince de yani sen de o makamlardan teisya deyince dede buyurdu ki ben de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve ziyarete gittiğim zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana dese ki Sultan Selim bana ne hediye getirdin? Bana ne desem ki yarasına koca ol, devlet-i Ali-i bıraktım. ''Bıraktım işte kendimi getirdim sana feda ettim mi desem daidir. Yoksa da Resulü Ekrem benden hediye istediği zaman ya Resulallah, al bu anahtarları. Bunlar Bağdat'ın anahtarları. Al bu anahtarları bunlar kalibrasının anahtarları.'' <gülüyor> <gülüyor> Al bunları, bunlar Efendim Avusturya'nın aktarları. Al yarısıyla bunlar Buda Peşten'in aktarları. Al yarısıyla bunlar ki İran aktarları. Mesul Ekrem Estağfirullah, benden bunu bekliyor bunu. Biz bununla meşgulüz diyor. Eğer burada dolup da Türkiye'de başaramıyorsak, peki?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 Resul-i Ekrem ve sellem bizim için 360 tane kut kürdü Kabe-i Bütün Enbiya peki Nica'ya binlerce verdi milyonlarca kutları da mikrper. Niye? Kutlara sormayalım diye. Fahmet-i Seyyid Ebu Hasen'in Nezvi, Kandetullahi Aleyh'in buyurduğu gibi eğer efendim biz Hindistanlılar diyor İslamiyet ile müşerref olmasaydık Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Şimdi biz Allah'a yerine ineklere de bambi inek peresi olarak gelecekler bugünlere. Türkler de diyor eğer yine mi İslam ile müşerref olmasaydı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi mübeşşer olmasaydı, Müşerref olmasa da onlar da bugünlere bu 20. yüzyıla kadar köpek peresi olarak, kurt peresi olarak gelecekler diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ebaretten kurtarmıştır resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kul olmaktan bizi kurtarmıştır. resul Ekrem sallallahu aleyhi bize ne yapmadı ki? Yani, dünya yüzdük bir kere gelip gizlem bunları anlatsak, gösterebilir miyiz? Başta resul Ekrem sallallahu aleyhi bana, sana peki vatan bıraktı, vatan! Vatan bıraktı, vatan! Vatan bıraktı, vatan! Yere girdi ki, bizim peki yani, Aynı şekilde Resul Ekrem'in ve medenisine hizmetçilik yapalım. Türkiye'yi peki müsteviliği güçlerden kurturalım mısın da? Resul Ekrem aşkının müdellini mi diyelim? Ama heyha, Türkiye diye sanki bir devlet kalmadı, memleket kalmadı. Türkiye! Tatılı kararcı oldu, arsa oldu.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 Ama daha rahmetli ben diyor ki, her sabah Sultanahmet Camisi'ne gidiyordum diyor. Ne zaman gitsem kapının dibinde bir ihtiyar ağlardı diyor. Bir gün sordum ona, dedeciğim niye ağlıyorsun, git başından evladım de diyor. Neyse ikinci gün baktım gene ne zaman gitseysen benden önce caminin kapısında oturmuş ağlıyor. Neyse bir gün geldik dayandım artık diyor. Ya dedeciğim söyle Allah aşkına ne derdin var? Dertleri verin Allah'a zermanda verin. Anlat işte neyin madresler oğlam dedi. Fazla üzerime gelme dedi. Zaten dedi yüreğim yaralı dedi. Beni tekrar ağlatma dedi. Üstelik sevgine. Ya dediğince niye öyle diyorsun dersen? o zaman güne bakayım dedi. Ben Abdülhamit Han'ın zamanında dedi. Batarya komutanıydım. Bilbaşı Hüseyin Bey dedi ya. Benim dedi, anam babam vefat etti. Çift, çubuk tarla, bağ, bahçe, ağırdaki hayvanların peki hepsi dedi, ortada kaldı dedi. Malımıza, ülkümüze mukayyet olacak kimse kalmadı dedi. Komutanıma gittiğim dedi, komutanım ben askerlikten ayrılmak istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum, bağışlar mısın ne olur diyorum. Komutanım kabul etmedi, tecah ettim, bu sefer dedi ki seni ben Sultan Abdülhamid Han cennet mekana çıkaracağım. Padişah sulumunu arzacak, kabul ederse ne ala, yoksa benden gibi çıkmaz dedi. İyi dedin peki efendim, geçten Sultan Abdülhamid Han'a söylediler, Abdülhamid Han dedi ki gelsin bakayım Hüseyin Bey. Göz tıkıla düzüle diyor, çıktım diyor padişahın huzuruna diyor. Fakat padişahın diyor cennet mekan öyle bir duruşu vardı ki diyor, yani ben diyor korktum artık yani. Yani seni yoksa tekme tokat girecek bana gibi kalmadı diyor. Gayet vakur, gayet heybetli ve güzel bir eda ile bana dedi ki, buyur Hüseyin Paşa diyor, ne istiyorsunuz? Dedim benim, paşam, bak ibareti Ben bir ananın babanın da evladıydım. Memleketimizde işte, ben arazimiz vardı, çiftlik, şifa bahçe vardı. Anam babam gitti, valla mülküme mukayet olan kalmadı. Eee, dolayısıyla ben, müstahfi olmayı istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum, beni ne olur askerlikten bağışlayın dedi. Cennet Mekanı Sultan Abdülhamit'im büyürdü ki, hayır değil paşam, olmaz dedi. Adi yapma etme, ne olur vesaire.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 Resul-i Ekrem Sırava Selam 1-2 adım önde, Adın, e, Hamistan cennet mekanı 1-2 adım geride. Neticede Resul-i Ekrem Sırava Osmanlı ordusu batarya batarya geçiyor diyor. Hmm. E, Resul-i Ekrem Abdülhamid sana diyor ki, diyor ki, e, Abdülhamid diyor, bu batarya kimin diyor, bu diyor, e, İbrahim Paşa'nın diyor bataryası. Komutan önde, arkadan askerlerin rap rap rap geçiyor. Aferin diyor, çok muntazam diyor. Peki şu ikinci batarya kimin diyor, Abdülhamid Han'ın ki Ya Resulullah diye işte Resul Paşa'nın bir bataryası diyor de Rasul Paşa arkasında askerleri geçiyor mesela 3-4-5 kısa bütün batarya geçiyor Bir batarya geliyor başı yok bunun ve asker batarya daha da geliyor Rasul Ekrem Sağol dedi ki Peki Abdülhamid Han bu kim bataryası? Abdülhamid Han'ın duyurdu ki Ya Resulullah Hüseyin Paşa'nın bataryası E yani, peki bu komutan? Abdülhamid Han'ın duyurdu ki Ya Resulullah İsteği üzerine biz onu istifa ettik dedi. İsteği üzerlerinde istifasını kabul etsek, ordudan ihraç ettik dedi. Resul Ekrem Savaşan durdu ki paşa paşa, padişah padişah, senin ihraç ettiğini ben de ihraç ettim buyurdu. Şimdi, mesele bu ise, mesele bu ise, yani ben ne yapayım ben şimdi, ben nereye gideyim peki ben? Ben ne yapacağım şimdi bu Medine'ye menevzarede peki? Benim buralarda gezme hakkım var mı? Benim buralarda oturup yemek yeme hakkım var mı? Benim buralarda beş yıldız değil dokuz yıldızlık ellerde peki alem yapma var mı? Resul eklemine getirdin dese bana, ben ne yapacağım peki? ''Hadi yani her şeye rağmen buralara geleceğiz eyvallah vesaire anlı ve lakin Rasûl-i verilen bir söz vardır. Bu sözü peki vefa göstermek gerekmeyecek mi peki? Buralara bile muhtaç şekilde geliyoruz gidiyoruz vesaire vesaire. Eğer gerekli etki ve tesir maalesef olmuyor demeyim ama yani olması gerekenden çok daha gerilerde kalıyor. Böyle mi gidecek belki?'' tarihin yazdığına göre, tarihin yazdığına göre Şeyhülislam Muslisi'nin şey, şey, Meşayihtan Muslisi'nin efendi Kanuni Sultan Süleyman zamanında şey idi, Kanuni Sultan Süleyman'ın da yakınlarındandı. Rasûl-i Eklem sağ aferin Şeyh Muslisi'nin dedi ki bizim dedi Süleyman kulumuz dedi, bizim Süleyman kulumuz yani Kanuni Sultan Süleyman. Hizmetçimiz Kanuni Sultan Süleyman, barizayı cihadın için terk ettin. Allah yolunda çalışmayı Mücadeleyi için terk ettik belki? Tanrı Sultan Süleyman da milletin zahiriye yani kolera tipi bir hastalığa maruz kalmıştı. Deri verip eriyor. Şey Musihtin Efendi geldi, tıkılabildiği gibi padişahın dedi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e var dedi. Bana aynen şöyle şöyle buyurdu, Süleyman kılımız Farize'i icadın için terk etti. Allah! Tanrı Sultan Süleyman tutuştu. Dedi ki Deryal orduyu Humayun hazırlansın, Mandalar önden önden peki topları çekmeye başladı. Avusturya'nın Zigatman'ı kalesi alınacak. Üç ay önceden mevsimde kış peki mandalar topları çekmeye başlıyor. Üç ayda mandalar ancak Zigatman'a dayandı. Ve Kaanlı Sultan Süleyman cepheye sedye üzerinde gidiyor.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 zaten canıyla boğuşuyor peki. Bir taraftan da peki eğer savaşın peki durumu, e, idaresiz vesaire. Kanuni Sultan Süleyman koca, Osmanlı bir padişahı, peki her türlü güç ve otoritesi elinde, retgesinde kubrıs kubrım kubranıyor. Vurun askerleri, vurun askerlerken neyse birinci efendim kalenin düştüğünü bunun haberi geldi ondan sonra askerlerim hanıme ikinci kale Bunun askerleri sıra ile birlikte ikinci kale anlamadan Tanrı Sultan Süleyman vefat etti ciğerleri Macaristan'da gömüldü geri kalan İstanbul'a getirildi Süleymaniye camisinin önüne koyuldu şimdi tarihçiler diyorlar ki padişah'taki o sedyedeyken derdi ve sıkıntısı neydi ki peki? sürekli Şöyle, belki askerlerin vuru, askerleri bir şöyle yapın, askerleri şöyle yapın diyeceğe niye üstüne düştü diyorlar? Çünkü kanuni sultan Süleyman şunu alsamıştı. Fatetti zaman Rasul Efendim savaşı mesaj soracak. Kanuni belki sultan Süleyman verilen emrin yerine geldi mi gelmedi mi? Hani hesaplar haberi, Resul-i Ekrem sınavına hesap soracak, eğer ben bu hesabı veremezsem, benim halim ne olur diye, kanlı Sultan Süleyman sürekli savaşın üzerine eğilir diyor. Dede, dede, sedgi üzerinde, cephede, Resul-i Ekrem sınavına verici olan hesaplar meşguldur. Öyleyse, öyleyse... Doktor adam bi yeter. Bu kültürel programlar, hayatlar vesaire asıl işi yapmaktan, asıl işe pek gelmekten bizleri gece dur eylemesiz bıraktırmasın. Nedendi? Allah sana bana çok değer verdiğim, beni memediğine yaptı. Peki beni bir icabımda gel, kalbimi, manakamı Mustafa Kavuş'a ramz-ı mükarrip yap. Aş şebedisterr Ah, felenistler, bu kal sadece da sadece Allah'la Resulüne ipotek Bu ipotek, bu ipotek çöpü hiçbir güç yoktur. Varsa da, varsa da sadece ve sadece onlar için çalışmak dur, uğraşmak dur. Günün de güzel söylüyor. Peki kalbine benim Resul ekleyen, sellene, taht yapmış. Kalbine Resul eklem peki mekan etmiş vesaire. Ne güzel söylüyor. <Gülüyor> ey enbiyanın terberi, ey evliyanın üretleri, insücinin peygamberi, ehlen ve senlen, ehlen ve senlen merhaban. Ey Enbiya'nın törveri, Ey Evliya'nın rehberi, Ey İntücan Peygamberi, Ehlen ve sehlen, Ehlen ve sen gel merhaba. Sen canların Cananısın, Âlemlerin sultanısın, Certilerin dermanısın, Ehlen ve sehlen. Elen ve merhaba. olmaz bu vude. şefaat, seni Ahmet Muhammed, Mustafa. Elen ve sen, elen. ve merhaba. Cümle nebiler geldiler, Tayine yüzler sürdüler, Yoluna canlar verdiler, Ehlen ve senklen, Ehlen ve senklen Merhaba. Güneş cemalini görelim, Tayine yüzler sürelim, Yoluna canlar verelim, Ehlen ve senklen. Ehlen ve saylen merhaba. Allah'u Ekber şanuh, Subhanahu Sultanahu Gacca'ehu, Burhanuhu, Ehlen ve saylen, Ehlen ve saylen merhaba. <gülüyor> Osmanlı Divan Edebiyatı'nda Resul-i Ekrem sonra Selebi'yi temsil edecek. Gün peki Resul-i Ekrem sallatını remzeder, lale ise Cenab-ı Hak Celle Celal-i Remzeder. Sultan, e, e, damat-ı Goyenpaşa döneminde iki satılan laleler vardı. Ya bir lale bu iki olur mu? İki bin veriyorlardı, çiçeğe vermiyorlardı. Çiçek yani çiçek olduğu için değil. Lale, Cenab-ı Celle Celal temsil ettiğinden dolayı en güzel laleyi yetiştiren ve Cenab-ı Celle Celal e en güzel anlatabilecek efendim mahsul yetiştirdiği için onun bir lalesini 2006'ın verildi Aiştahat. Resul-i ise gül kendisiyle ederdiyiz ve bir gül dahi etilirken de koparılırken çok <gülüyor> itinalı. Günü bile ilgilecek şekilde ona topunurlardı vesaire. Bir gül ama gülün merkezinde on tane somuncuk var. Niye? Gül Muhammed Mustafa Allah'ın evlerinde verdi. Siz güllü namaz nedir bilir misiniz güllü namaz? Ecdat güllü namaz kılardı. Gelin mesela secdeye ye kurulduğu yerlere, ecdat böyle yapraklar giderdi böyle gül yaprakları. Ya adam secdeye gitti zaman gülpukusu fırına vurduğu zaman Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa kafasının kalbini tamamen istila eder ve e, alnının secdeye koyulduğu yerde yaşlardan ipler olurdu. Sevgi böyle şeyler yaptırıyordu. Büyük mekanların yani mübarek mekanların bereketi secci kuyla çoktur mı? burada yapılacak olan bir yer da diyeyim çok fazladır. Çok fazladır, çok fazladır. Eskiden efendim padişanlar ve vezirler Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman altı mil ötede arabadan veya Cevete inerlerdi, yayan buraya girerlerdi. Peki bununla birlikte, ee Abdukayız kabilesi buraya geldiği zaman, e, Musa haram gelmişte Bu vesaire görürler başladığı zaman, kendilerinden geçerdiler, devrelerden aşağı paldır düşerlerdi. Deney unuturdu, eşyasını, parasını bulmurdu. Adam yalın ayak başa ve yanına vururlar, buraya saldırırdı.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 Zaten Resul-i Ekrem Sağol Aleyhisselam şu an yaralı. Amerikan askerlerin tiz çizmeleri, belki suç önlerinde, belki ev adamları ciz atarken Resul-i Ekrem Sağol burada rahat değil. Burada rahat değil. Burada rahat değil. Bu millet bir daha buralara gelip Resul-i Ekrem Sağol Aleyhisselam'a hizmet etmeyecek mi?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 Ve içinde yaşadığımız vaktan bir takım yani temel gerçekleri konuşmaya bile müsait değil. Ne Türkiye'de artık hürriyet kaldı doğrudur. Yani kaldıysa tipi bir şey o da işte konuşabiliyorsun. Buralarda bile yani yüreğimize geçen şeyleri anlatmaya peki yani imkanımız kalmadı. Her şeyin konuşulmasını dinlemek beklemeyin. Artık yani, artık yani Çember gittikçe daralıyor. Allah-u Teala imana, İslam'a, Hürriyete zor vermesin ama bu emrin yani, bu bu bu sarhoş evet. Allah göstermesin cennet var cehl bunları teker teker elimizden alacaktır. Osmanlı harbiyi yapan zat Murat Huyar dede. Bütün faayini karşı karşıya savaşmadı. Madisah ve Dede Sultan Murat'ı arkadan hançerleyerek öldürdü. Neticede Sultan Murat zehirli hançerin yere yıkıldı. Ve bütün Osmanlı askerin, yani dünyası değişti. Padişahım, padişahım, padişahım. Ne oldu ne oldu işte bütün vaziyetin var mı padişahım? Ve dede Murat Hüda Bendigar'ın o anda kullanmış oldu bir çift cümle sana vasiyetti. Elif bana efendim sorma ne yapacağız hocam diye. Ne isimlerden başlayalım vesaire. Dededen soruna vasiyet. Ve yeni Yenişehir'den efendim, Sultan Murad'ın peki en son vaziyeti, Evlatlar on, aktan inmeyesiz. Peki ne oldu? Çünkü işin içinde, mi? yani işin başında kim var? Muhammed Mustafa, Sarkıvda ve Vesellem var. Sevinallah peki mutlaka bunun bir bedeli olmalı. Biz yani nelere bedel ödemiyoruz ki peki? Nelere peki yani sayet çekmiyoruz? Bir İslam... Muhammed Mustafa Sağol Aleyhisselam. Lâddeşli ve bizim anamızdır, babamızdır peydi. Biz İslam gibi bir aradan başkasını şimdiye kadar emmedik. İslamiyet efendim bizi ana, ana gibi, peki tatlı ve gıdalı sütten başka bir şey vermedi. İnsan, beslendiği kaynağı peydi, sever mi? İnsan İslamiyet'te, insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle etle ve tırnak gibi olması gerekirdi. İlik ve düğme ilişkisi gibi olması gerekirdi. İki köpekleri aynı efendim yani sefette beşikte sallarlar, büyütürler. Yeni mümür insan 600 sene Osmanlı ile belki ikiz yaşamıştır. Ya da İslamiyet'te aynı beşikte sallarını gelip büyüdü, geliştirir vesaire. Bu rüzgar bir daha esmeyecek mi? Onlar peki yani yaşamayı bilemez miyilerdi? Onlar peki tatlı eferin alem ve sefalara kalamazlar mıydı peki? Adam İstanbul'da aldığı abdestle, akşam abdesti sabah anlamadım bütününü kılıyordu. Adam beygirini suluyordu? bir daha eferin ikinci bir kere Mısır'daki dinli suluyordu. sunuyordu. E diyordu ki benim beygirim, benim beygirim yani o hızlı gidecek ki ikinci suyu dinli erimden İkinci Sunni Nehri'nden olmadığı müddetçe ben savaşa savaş kabul etmiyorum derdi. Edirmeyi belki Bulgarlara karşı Yunanlara karşı savunan Şakir Paşa ne muhterem bir adam bu. Benim liderim odur. Benim yani davada, davada kızımı peki yani e, sağlayan, benim rüzgarımı peki kamçılayan adamlardan birisi odur. Şükrü Paşa. Adam diyor ki askerlerine, e, emrinde bulunan efendim bataryaya, evlatlarım diyor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 Ne zaman diyoruz peki Türkiye hudutlarını aşarım, düşman peki cephelerine saldırırım. Orada eğer bulur, durulur düşerken o zaman beni mezarıma koyun diyor. Biz buraya bu duyguları tazelemeye geldik. Muhammed İkbal ne güzel söylüyor. Mahmutullah Aleyhi, Pakistan'ın bizim şairi ama ne adam o, Ama ne adam o. Aman ne adam o! Acılar geldi efendim Pakistan'a. Sordum peki ne getirdiniz? Herkes diyor ki zemzem getirdik, kurma getirdik vs. Peki dedim, gittiniz oraya. Resul-i Ekrem olsun, birinci halifesi Hazreti Pekir'in sürdüğü gün Davadaki edin. niyetini getiren yok mu? Cevap yok diyor. Peki ikinci Ali sanatçılarından diyalog'un atalatını getiren yok mu? Cevap yok peki. Üçüncü adam peki Altos Mara diyalog'un hilmini ve karını Ece Bayasını getiren yok mu? Cevap yok peki. Acı taliker namal Allah için peki şikayetini getiren yok mu? Cevap yok peki. Acılar siz ne getediniz diyor. Tüm ibadetler yanlış eğitim politikaları yüzünden hedefinden saptırılmıştır. Namaz saptırılmıştır, oruç saptırılmıştır, hacmede kaap ben hedefinden saptırılmıştır. Din artık bir toktor görünümüne burun dönmüştür. Yani bizim köyün, bizim memleketin ve artık ananın babanın eski örf ve adeti gibi bir durumak benlirleriktirmiştir. Cami, kilise seviyesine getirilmişti. Hoca, papazla haam seviyesine getirilmiştir. Belki ondan sonra Kur'an-ı Kerim İncil getirilmiştir. Yani din, belki suyu alınmış, pososu kalmıştır, portakal eline getirilmiştir. Allah böyle din göndermedi. İmam-ı Şarani Rahim allah Teala buyuruyor ki, اَنْ ذَحِكَ اَوْ اِسْتَمْتَعَ مُزَوْجَتِهِ اَوْ لَبِسَ مُبَخَّرًا اَوْ تَحَبَ اِلَى الْمُتَنَزَّهَةِ اَيَّمَ al muslimin الْمُسْلِينَ اَوْ وَالْبَهَاءِ مُ ben ise kim, kim, kim, kim, kim gülertse, bak gülmeyenin bizi değil mi? Ben da ise kim biliyorsa, Evsem tehamiz devceti, işi gücü hanımıyla oyunlaşmak hanıma takılıyorsa, Evle bize mübakkaren, peki adamın işi gücü diyelim mesela, Gran tuvalet, cili elbise giymekse, او ذهب الى المتنزه يا طب واطام شت شت çayır, كان يدير طائر شبه شكرى vesaire şimdi döneceğiz ileri doğru yazlığa gideceğiz değil mi doğru ormanlara gideceğiz değil mi ormanlara kim güler nan kim Belki kim? Hanımına takılıyor. Peki ondan sonra Evledisi mübahkaren, He, işi gücü, işte grand tuvalet, şu giyinme vesaire vesaire. Fizik güzelliği. Evtehbeyle mutenezdet. Veya efendim oraya buraya tatile gidebilmek vesaire. Bak bunlar neyse helal şeyler bunlar. Ama kim bunları yaparsa Ey yâme nuzunul belayarın müslümin. <gülüyor> Müslümanlara peki bela bela ve musibetler yağmur gibi tane karimde yağarken kim bu işe takılırsa sehuv edez veha imusevah o hayvanlarla beraberdir Muhammed Mustafa'yı çok affetersiniz ama yüreğimin yarasını bunu söylüyorum seni bağışlayın lütfen Kabe'yi muazlamayı insanlar mı tavf etti yoksa hayvanları mı tavf etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam militanları ve mücahidleri mi etti yoksa Karılarınızı yer Simon <Gülüyor> Perez'in zamanında Filistin'e bir darbe vurdular peki. Filistin darmadağın ettiler. Neticede efendim adam dedi ki Muhammed Mustafa öldü, geride karı köz dedi. Amerika 16 bin kilometre felerde ama şu an Türkiye'ye peki burnundan daha yakın hale geldi peki. E ne oluyor peki? Hala bir gaflettir, hala bir cahalletir, hala bir vurdun bir madımızı aldı başını gidiyor peki? Yani. Gavura gerçi kütledilmez ama bir noktada peki bu elin yavru peki çamurun patağın içerisinde bocalaya bocalaya bocalaya bocalaya yani kendisine insana yaralı bir şey bulmaya çalışıyor. Enbiya bana neler verdi neler, neler verdi neler, neler verdi neler. Enbiyanın başta da sürekli sahasının marketinde kaç milyon var ama bir kere bu markete girmedim ben. Hatta başta girip de bitirme ne var diyor ben. Ben her... Benim la ilallah muhammadım da söyleme mı? Burada efendim söylenen şeylerin yürek yarasını söylenmiştir. Aşkın konuştuğu yerde etrafa bile dinlenmiyor biliyor musun? Aşk'a istariyikülahü peygamberim ol. Mağ aşkı saze-i aşkım. Aşk'a istariyikülahü peygamberim ol. Ben onun gözünü yanayım. Aşk'a istariyikülahü peygamberim ol. Aşk bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yoluzun diyor. No, zadeyi aşkı em. Biz aşkın diye evlatlarıyız izliyor. Aşk esma deneyim o. Aşk bizim diyor anamızdır anamız. Biz ondan başka bir şey emmeyiz diyor. Hareddin Kıcuman Paşa, Allah kanı, kanı rahmet eylesin. İngilizler buraları işgal edip de Mekke'yi mükerrebe Kabe'ye dokunmasınlar. Medine'ye münevver Ravze'ye mutlana dokunmasınlar diye. 15 bin askerin buradaki efendim yaşadığı hali veya verdimiş olduğu mücadeleyi okumayan insan, tarihi okumadı, okumadı demeyeceğim, okumayan insan kendisini dünya'ya gelmiş kabul etmesin da romanlar okunuyor, bilmem neler okunuyor vesaire vesaire. Gizli gizli icabında bilmem ne, kötü kötü mecmualar giriyor vesaire. Ama Fahrettin Paşa'nın ve Osmanlı ordusunun misal söz gelimi, bir örnek bu. Medine'nin müdafaa konusunda İngilizlere karşı vermiş olduğu mücadelenin peki elini boyunu karıştıran kaç kişi? Abdülhamid zamanında adamı buradan sökemediler peki. İngilizler olmadı yani Osmanlı'ya ilişki geçiremediler. Hatta ecdad peki orduyu ta Yemen'e kadar gönderdi. Eskiden askerlik 6 yıldı. Adam 6 yıl içerisinde karıyı unutuyordu. Anayı babayı unutuyordu peki. Ama 60'ları sıcakta peki. Ulan insan yani bırak savaşmak peki. Yani tuta, tutup şey yapamazsın ya. Yani ot oturamazsın bile ya. Kan teriçe yıkasın, eriyorsun tereyağı gibi. Bunlara Yemen'e kadar orduyu çekmiştir. Niye? Mekke'yi mükerremeyi, medine evine açayım da düşman rahat küt diye buradan gelmesin diye. Resulü benim canım. Ben canıma ne kadar mukayyet olurum? O benim cananım, ona daha fazla mukayyet olurum diye. Olmadı sökemez ben bir kararla. Fahrettin Kicman Paşa'yı buradan alamadılar. Hoca sultan teki tahttan indirildi. Yerine Cemal Paşa, Danat Paşa, Enver Paşa üç tane hain geldi. ...neticede İngiliz'den onları kafa aldı... ...İstanbul'dan pres yapmak suretiyle... ...Valettin Kıcıman Paşa'yı buradan Malta'ya sürdüler. Maalesef burada bazı Arap kardeşlerimiz... ...Arap liderleri İngilizlerin ağzına baktılar... ...Aydar Paşa'dan ta Medine'ye kadar gelecek olan... ...İkmal ve Erzak'ın efendim yani... akonlarını tarif ettirdiler. Osmanlı burada... ...Osmanlı burada... ...aç bir ilaç... ...bununla birlikte peki... Efendim yani ne ayakkabısı kalmış, ne elbisiz kalmış, yiyecek bir şey yok peki bu çöllerde. Ne işleri vardı adamların? Neticede, Neticede, Neticede, Tübarat'ın Gıçmanpaşa o zamanlar böyle parmağım kadar uzunlukta büyük büyük çekirgeler oluyordu. Çekirge yenir çünkü temizliği için şey, temiz yiyen bir şey yenir fukan askerin de benim yedirdi. Efendim meyvelere çekirgeye de fakat millet kapızda oldu. Kapız olan bir insan ıstırabın düşüm. Zaten iklim ortam yani süper bir istirahat veriyor. Bir de mesela adamın dışı zaten köseleye dönmüş, tahtaya dönmüş belki. Ee, bir de iç organları da pekası yani sıkışıyor böyle vesaire kıvramıyor vesaire. Beygirler efendim yani hayvan cihak cihak bağırıyor vesaire. Bütün millet kaput oldu vesaire. Bununla birlikte bir tane Osmanlı vaske yapmıyor. Ve resul sağ selam ekansı o oh. veya ona rencide edecek bir şey söylemiyor. Batarya doktoru Feyydoğan Demir diyor ki, baktık İbarit-i Paşa'yı artık alacaklar. Abdülhamid Han'ı indirdiler. Yerine üç tane adil git geldi. Neticede İbarit-i İkinciman Paşa'yı çekorduğu dedi herhalde mesele. Adamı buradan malpeye sürdüler. Muhammed Mustafa Asla ve Selemi savunmasındaki kabahatmiş gibi. Ve son konuşmayı yapıyor orada binlerden. Uzun bir hutbedir. Uzun bir adı, okusam yüreğiniz dayanmaz. Bütün cennetin cümlesi, her son cümlesini söyleyin. Fahrettiler Kandem'e diyor ki 15 bin Osmanlı askeri, mescidin hedefiydi. O namaz yerde, onlar pek bir ortaya gidiyorlar. Şimdi kirliğimde olsun kalmamız. Şimdi kirliğimde olsun kalmamız. bir bu karası. Ve sürekli savasın başka, Sırgıda uçalımış, o halindeki kaçınan Paşa Efendi hutbeyi bitiriyor. Ama Fenerbahçe Gendemir de öyle bir hutbe ilan ki, öyle bir hutbe ilan ki yani, yandık kanı tutuyor. Ve en sonunda diyor ki, askerlerim, askerlerim gelin hep beraber. Aha da sürekli burada. Onaka bir söz verin ve diyelim ki, Ya Resulallah ben senden mahkeçemem. Osmanlıyla da iftar etme kalmadı benim. Çünkü sen onun izini kaybettin, sen onun davatını kaybettin. Beni gibi adi beni. Ancak yemekten içmekten alıyorum ben peki. Bu toprakları mümküleşten değil mi? Onların bir bedel olacak da. Mesul -i Ekrem Sohosellev kabrinde şu an nedir peki? İnşallah senin hüsniyetimiz odur, bizden razıdır, şudur budur ama yani bu peki bu eksileri ne yapacağız? Bunları tezlerin neresine yapacağız Allah aşkına ya. Kimse kendisini mazur göstermesin. Mazeret bitmiştir zaten, tren kaçalı çok çok çok oldu peki. Peki tren kaçtı diye, tren kaçtı diye peki otorecek mısın ya? Koş senin peşinden peki. Belki yani diğer de yakın aslarsın trene.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 Nabi 17. yüzyılın büyük şairi Medine-i Menevvere'ye geliyor. Bakıyor ki insanlar böyle sellem, o sallam böyle Medine-i Menevvere'ye giriyorlar. Edep yok, terbiye yok. Vesileklem savat demeyende Allah kalkuca, kalkuca, kalkuca yapılıyor diye. Bu, bu toplantıların deki teklemiş olduğu hürmet atarken, maalesef yok. Bulan diyor, benim namusluğu bulanlar, bana edep bu memlekette Ahmet Mustafa memleketinde böyle yaramazlık mı olur derken, <gülüyor> derken o gece efendim rüyada Resul-i Ekrem Sağol Selim'i görüyor. Ben de girmeyeceğim bir müddeti neye. Peygamberimiz gildemediği müddetçe. Neticede bak Osmanlı Edebi. Bak dedendeki Muhammed Mustafa Aşk ve Kıskır'ın çıtasını görüyor musun? Resul-i Ekrem Sağol Selim duydu ki Nabi gelebilirsin dedi diyor. Ben uçtum diyor. Ondan sonra Nabi eline kalem alı döktürdü. Sakın terk edepten. Kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, Makamı Mustafa'dır bu. Habib-i Kibriyan'ın Habib-i Kibriyan'ın habcağınır fazilette. Tefevvukâr değil, arşi Cenab-ı bu felekte. Mah'ın ev bab selamın yine çağ gider anan bu haçkin tertedinden oldu cencur anadan açtı mevcuda çeşme bu burada ile bir bu dergah nakab-ı bu Sakın terk edepten, köylü mahbubu kudadır bu. Bak edepsizlik yapma, namussuzluk yapma burada diyor. Burası diyor, Resul sağ ve sellemin köyüdür diyor. Peki nazarkâh-ı ilahidir. Genel-i Hak Celleşen, sürekli intizar etmiş oldu. Mübarekliği yerdir, makamı Mustafa'dır bu. Neredesin oğlum? Aklını başına ona göre. Tabii ki bir yandan abca huzar. Burası da sürekli savaşların başında yastık koyduğu yerdir. Hazirete, eva bu kervi arşı canabı ki bir yadır bu. Üstünde de cana bakın yaratmış oldu arşın. Çok daha muazzam ötesinde diyor burası diyor. Kerkte, mahne ubabı selamın siyine çağidir. Gökyüzündeki diyor yeni doyan ay var ya, hilal var ya. Abi selam işte bunun en güzel kapısı, en mübarek kapısı orasıdır. Abi selam ki Cemre selam oradan geliyordu peki. E, oradan girmek yani e, daha iyidir ziyarete giderken. Fereste mahin evbabı selamın sine çakidir. Ulan nabi gökyüzünde yeni doyan, doğan ay var ya. O babı selamı kıskandan dolayı göğsü çatlayacak gibi oluyor. Herkes diyor babı selamı efen itirabede ediyor, Oradan girmeye çalışıyor. Ya bu ne acayip bir yer? Biz efendim yani gökyüzünde oldu bize fakat neden yok diyor. Ay. Hey, ee, hanının kandili ceza, matta-i ziyadır bu. O rafzayı mutlaklara da peki yenen bir kandil. Peki, ha dünyayı fiseleyip ışıltırtan cezanın peki aydınından çok daha muazzam bir aydınlıkla ve parası sahibi diyor. Bu hakim terteminden oldu bevcûr Adem dahil. O Medine'nin toprağı var ya, he, o toprağı, o, o, o, o toprağın ve o toprası yatanın diyor. Üzünden diyor, yokluk diye yok oldu gitti diyor. Ama adam açtı mevcut, dağ ol, çeşme tut, bu. Yani ben ya böyle alemi yaratmamıştı? yarattı, yarattı, niye pekir Medine'nin toprağı? Medine'nin toprağında yakanın, pekir yatağından süsüleyen ve sızlan, pekir ışıldayan, nur yüzünden diyor. Öyleyse meraat edep şartıyla, gir ne yapıyor bu dergaha? Diyor, burada böyle şeyler oluyor abi. O, tam edebini takın ve edeb de diyor Resul huzuruna gir bakayım diyor. Niye? metaf kutsiyandır bu. Sekah-ı bu. Burası bütün kutsilerin ve ruhanilerin peki, sürekli tavaf ettikleri yerdir. Sen zannediyor musun ki? Peki bugün Cuma namazını etti insanlar kıldı. Sen zannediyor musun ki? Abı dışarlarda dışarılarda peki zaten insanlar geziyor. Eğer aradaki perdeyi bir evlendiği kaldırsa var ya, ki kimsenin peki yanı takmaya yürekleri tahammül edemez. Herkes o an 2000 santigratlık bir avvarı sobasının üzerine düşen bir damla su nasıl iki anda puhar oluyor? Hepimiz öyle buhar oluruz. metaf bu, Sekâh-ı Enbiya'dır bu. Bütün diye başını koymuş olduğu eşiktir burası. Bu kapının eşiği diyor. Peygamberlerin elini ayağını değil. Aşını koyma eşik, kapı koymuş oldu eşiktir diyor. Gören peki böyle söylüyor. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Kendinle isim aramızda yaradın mahlukatı koydun Allah'ım. Mahlukatı kendi cemalini seyretmeye perde yaptın Allah'ım. Ahmet Mustafa'yı gereği gibi tanımaya perde yaptın Allah'ım. Allah'ım zaten bu gözleriniz bir şey görmüyor Allah'ım. <gülüyor> Kendinle bizim aramızda bir teşe koydun Allah'ım. <gülüyor> burada yıpranan darmadağın olan kulların hasreti neyi dekilebiliyor musun Allah'ım? <gülüyor> Rabbim ve da Resulü Ekrem sallallahu sellem acaba o köşeyi azı kaldırıp o acaba küsünü görebilemeyeyim diye. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> Allah'ım, bu aramızdaki bir nevze Allah'ım, Ben çektireyim Allah'ım. Ama dostunu gören, dostunu gören seni görmüştür. Dostunu gören Muhammed Mustafa'yı görmüştür. Ama dostunu tanıyan kaç kişi ki? Burada bu kadar insanlar var, milyonlarca insanlar var. Bunların senden haberi olmasa, Muhammed Mustafa'dan haberi olmasa bunların burada ne var? Ama Mahmud Efendi'yi kaç kişi tanıdık ki? <gülüyor> Mevla'nın dostunu kaç kişi tanıdık ki? Mevla'nın acilet numarını bu din sırrının buyurduğu gibi Mevla'nın dostunu tanımak, Mevla'yı tanınaktan zorlu Allah'ım bizi böyle ladiret dışarı içinde Yavrusunu kaybetmiş kedi gibi yapma Allah'ım Gireceğimiz yolları yarat bizi tarif et Allah'ım Bizi bize bırakma Allah'ım Allah'ım süretsiz seniye ihtimadan bahsedecektim bir giriş yapayım dedim girişte kaybolduk Allah'ım şimdi de çekilir <gülüyor> hadi Sultan Allah'ım sultanı rısır şahı efendim icarelere devleti sermetsin efendim divan ilahide ilahice efendim menşur-u le amrukle efendim Sen, sen, Ahmedi i Mahmut, Muhammedsin Efendim, Halktan bir der, Sultan ve Efendim, Mutben okunur minberi, iklim ve kader, tutulur mahkemeyi, ruh-i cezada, Gülbancı kudumun çekilir, arş-ı budada, Esma-i Şerif'in arılır, arz-ı senada, Sen, sen, sen, sen, ahmed i Mahmud Muhammed'sin efendim Alpten bize sultan müeyyetsin efendim Ol ki nebilerle deliler kala hayran Nefsi de yok daşette kopar cümleden eftan Yetkile usatın ahvali perişan Küstur şefaatla senin meydan sen sen Ahmet-i Muhammed'sin efendim Hak'tan bize, Sultan yeddin efendim, ümmitteyiz, yeşiline ah oh, eylemeyiz biz, sermaye, iman-ı oh, eylemeyiz biz, babın, kulut, ahyarı, fenah oh, eylemeyiz biz, biz kimseye sayende nigah eylemeyiz biz, sen, sen ahmet oldu Muhammed'sin Efendim, adem bize Zeyn Sultan-ı Efendim. İçaredir ümmetlerin isyanına bakma, destres olup hasretle tuzağa atma, Rahmeyle aman, ateşi hicranında yakma, Ez cümle kulun galibi, pürcünün bırakma sen, sen, sen, sen. Kense Ahmetim Ahmetsin Efendim, harken bize Sultan Meyyeddin Efendim dedi şeyk Ali. 17. yüzyıl Sultan Efendim diye 10. senemi şeyk şeyk Ali kubbesi Dedem benim dedem. Aa ah, min al aşk ve halatii orak kalbimi yi gittin decem yaşça geltin tabi yaş yapardın başka benden bu ruhumdaki bu aşkı bedenimde yaşatır o bensin genç yaşta gözlerim gitti <gülüyor> Allah'ım Allah'ım Allah'ım, Allah'ım, o aşkı bir rüzgarı bir daha bize insan ötsen değil mi Allah'ım? Amin. Allah Allah anası babası, efendim, anası babası kalmak yani, insanı üzeri Allah'ım. Anası babası da bize bırakma Allah'ım. Allah Geliyoruz ki yarat bazen de ki anadan babadan yetimlik veriyorsun Allah'ım. Allah'ım. Bizi kendinden Muhammed'inden, imanından, Kur'an'ından, dostlarımdan teki üksübeten sana Allah'a Amin. Amin. Amin. <gülüyor> yeni şehirli Avni Efendi gibi tanman talebi devleti cah eylemeye geldik. Biz bir yar için ah oh, eylemeye geldik ey yani insanlar. Zannetmeyin ki biz bu dünyaya koltuk sevdasına geldik. Bakan mevki rütbe sevdasına geldik biz bir dünyaya. Biz bu dünyaya diyar için ah geldik geldik. Yarabbi neler ah çekmiyoruz ki ama bizim asıl ağrımız karadır yarabbi. Muhammed istaf yarabbi. Bizim peki adam olmamız peki bizim dünyamızın da ailesizmiz mağmur olması için. Ne gerekiyorsa onu yapmaya ve o iş için burada ciddi karar almaya bizleri muvfak <gülüyor> Bizi bize bırakma, Amin. Bizi, bizi yarinden ayırma, Amin. bizi avgıya teslim etme yarabbim. Ümmeti Muhammed olan efrada, ey keremler kanı merhamet buyur. Hüzurla İlyas'ı gönderin da. ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed Hürmet'i eman ver bize, Kamil iman ile zaman ver bize, Cenneti bir mekan ver bize, Ey keremler canı merhamet buyur. Ümmeti Muhammed oldu perişan, eşraf mahvoldu, kalmadı dişan, Ey Vahid-i Mutlarsensin Keremşan, Ey Kerem derkanı merhamet buyur, Erzurum'un Allah'ını efendinin, Ey Halik-i Alem, Eman-ı Aleman, Senden özge yoktur müzedir cum'an Ya Rab bir güven. de göster bir darul eman Ey keremler kanı rahmet koyur Oğlum ne durmetiş reddetme bizi Kerim rahmetten reddetme bizi Azgar zindenden haddetme bizi Senler canın Habibin der senin ahmedi muhtar. Sen veri embiyar zatında bir dar. Seni aman ya kabar. Ey yanı, Allah <gülüyor> Allah peşe haralı yok. <gülüyor> Haddemindir senin ahdetti bu söz. Sen elçiyen, sadın nabıla. Gele al bir, bir alfeyle, İlahi, kullara ahde, yarimları canlar, Bırak ya Rab, kudretin, Allah'ım Allah'ım Birçok kulların neler yaptı burada Allah'ım neler Sayılar yüzleri binleri geçti ya Rabbi Yüz binleri geçti Allah'ım Milyonları geçti hadimler Tehceviyetler temcihler Allah'ım Ya Rabbi Ya Rabbi Bunları nasiline teslim ettin Ya Rabbi Bunları kabul eyle Ya Rabbi Neler ifadariz nefadakarlıklar yapanlar var Allah'ım Ya Rabbi bu kullarını sen yaratın Allah'ım Onları dövmek için yaratmadım. Sen <gülüyor> güldürüyorsun. <gülüyor> Gülen de sen güldürüyorsun. Ağlayan da sen de ağlayan. Biz de adaletini değil ya Rabbi. Ben sana dinlen muameleyim. Bizi daha ölüp de Efendimizin Saat geçerek cennete koymadan bizi dünyada Ağaçlığın cennetini koydun Allah'ım. <gülüyor> ya Rabbi ne yapayım ben sana? Ya, ne vereyim sana Ne var ki? Beni sen veririz sana çok şey. Zaten yoktuk ya. Ne vereceğim ki sana yapalım diye. Allah'ım verin Allah'a verin. <gülüyor> Bizi daha sonra kullanın da meyve. Allahım. <gülüyor> metne bir dere isbabı zalimin intibah ile en büyük intibat ve noktasında şampiyon davasına yere tekrar burada veya muhtaç olduğumuzu bilemeyecek kadar adiliz ya Rabbi. Sen bizi yarattın, bizler herkese çok dahil edemezsin Allah. Veya ihtiyatımız var ise her işlem ve adını ihsan eyle. <gülüyor> Ama... Yöverek bize benim yani sevinleri zikindir. Ne olacak ki? Aşık mı aşıkım musun da? Onu sevdiğinden ortaya keser ha? Ordayak aşıkat değil yani e, zarar vermez ki. Ya Rabbi bersebestrani kundidi ki. Ya Rabbi den cehenneme girdikten sonra sen benimle olduktan sonra ne kaballaham?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 Allah ım. Allah, Allah kurtardık. Artık bir Allah ım. Allah ım. Arkadaşlar bir kaos geldi. Medine'deki medrese için para toplanacak. Bizler bugün de Abdullah Rıza Osmanoğlu hocamız söyledi. Aşağıya hadi yardım edelim.